3- Çocuklarını ebedi hayata hazırlaması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete yani insanların yaratılış itibariyle talip oldukları şeye talipti. Evet insan ebed için yaratılmıştır ebeten ebedi zattan başka bir şeyle de tatmin olması mümkün değildir. Binaenaleyh ondan başka bir şey istemez. Bilerek bilmeyerek hep onu arzular. Bu itibarla da insana ebediyeti vereceğiniz ana kadar onun doyup tatmin olması mümkün değildir. Evet, insanın sonsuz emelleri ve arzuları vardır ona ne verseniz tatmin edemezsiniz. Zaten bütün dinlerin ve peygamberlerin mesajlarının esası da, işte bu ukba buhutlu nizamdır. Bu itibarladır ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir taraftan avuç avuç ve kucak kucak onlara huzur taşırken, diğer taraftan da onları ebedi huzura, ebedi saadete hazırlamayı, hiç mi hiç ihmal etmiyordu. Bunun en çarpıcı misallerinden birini şu vakada görmek mümkündür. Fatıma Validemiz radıyallahu anha, boynunda bir gerdanlıkla Allah Resulü'nün huzuruna gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir rivayette Nese'inin rivayeti, Fatıma Validemizin boynundan gerdanlığı alır. Başka bir rivayette, gerdanlık Fatıma Validemizin elindedir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurur. İster misin ki halk desin, burada halktan maksat, insanlar veya ruhaniler, melekler, sema sakinleri olması arasında fark yoktur. Peygamberin kızı, elinde cehennemden bir zincir, bir kolye taşıyor. Evet, bir taraftan onları aziz tutuyor, diğer taraftan da teveccühlerini bütünüyle ahirete, Allah'a, ebedi ve uhrevi güzelliklere çeviriyordu. Bu söz Hazreti Fatıma'ya yetmişti. Zira bu söz, onun gönlünde taht kuran ve onu bütün letaifiyle fetheden insandan geliyordu. Onun için Hz. Fatıma radıyallahu anha diyor ki, Hemen kolyeyi sattım. Bir köle aldım. O köleyi de hemen hürriyete kavuşturdum. Ve sonra da Allah Resulü'nün huzuruna geldim. Geldim ve yaptıklarımı kendisine bir bir nakledince mesrur oldu, sevindi. Sonra da ellerini açıp Allah'a şöyle hamd etti. Elhamdülillahilllezî ence faqimete minennâzı. Kızım Fatıma'yı cehennemden koruyan Allah'a hamdolsun. Elbette ki Hazreti Fatıma, boynuna taktığı bu kolyeyle harama girmiş değildi. Ancak Allah Resulü onu mukarrebin dairesinde tutmaya çalışıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikazı, takva ve kur buhutluydu. Bu bir cihetle dünyaya karşı alakasızlık ama daha çok da bulundukları yer ve kıyamete kadar temsil edecekleri cemaat itibariyle ehli beytin anasına düşen bir titizlik ve hassasiyet örneğiydi. Evet Hasan'a, Hüseyin'e ve daha sonra gelecek Zeynel Abidin gibi abidlerin ziya kaynağına ana olmak elbette kolay değildi. Allah Resulü onu önce Ehli Beyte sonra da Şahı Geylanilere, Muhammed Bahauddin Nakşibendilere, Ahmet Rufailere, Ahmet Bedevilere, Şazedililere ve daha nicelerine ana olmaya hazırlıyordu. Sanki ona kızım sen öyle bir koca evine giriyorsun ve öyle bir eve gelin gidiyorsun ki senin o mübarek hanenden tesel süren ortaya çıkacak dünya kadar altın halkalar var. Bırak boynundaki şu altın kolyeyi. Sen onlara ana olmaya bak diyordu. Nakşilerin, Rufailerin, Şazelilerin ve daha yüzlerce turuk Aliye ricalinin altın halkası. Evet, evliya, Asfiya, ebrar ve mukarrebine ana olmak kolay değildi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta, kendi hanesine karşı daha hassas ve daha sertti. Evet, o bu davranışlarıyla şefkat ve re'fetin yanında, onların nazarlarını uhrevi alemlere çevirme itibariyle de, sırat-ı müstakimin ayrı bir yönünü hatırlatıyor ve ve büyük küçük bütün fenalıklara karşı kapı ve pencereleri kapatıp onların nazarlarını sadece ahirete çeviriyor ve size Allah gerek Allah diyordu. Zira onların yolunda öyleleri zuhur edecekti ki, cennet cennet dedikleri, üç beş köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerek seni diyecek ve bütün ömürlerini ukba televvünlü, kurbet buğutlu yaşayacaklardı. Bu itibarla da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu en sevdiklerini gerçek sevginin gereği olarak dünyevi bütün kazurattan temizliyor, damenlerine dünyevi tozun toprağın bulaşmasına fırsat vermiyor onların nazarlarını ulvi alemlere çeviriyor ve onları oradaki beraberliğe hazırlıyordu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seviyorsanız, yolunda olacaksınız. Yolunda olanlar ötede onunla beraber olacaklardır. İşte bu beraberliğe hazırlama yolunda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir taraftan onları seviyor, bağrına basıyor, diğer taraftan da bu sevip bağrına basmayı çok iyi değerlendiriyordu. Sevdim, bağrıma bastım. Seni azizim bildim. Allah seni ümmetin azizi kıldı. Sen beşerin başında Hazreti Meryem gibisin. Bir zayıf rivayette Hazreti Meryem nasıl izzetiyle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedirdi: Kadınlar içinde bir peygamber olsaydı, Hazreti Meryem olurdu. Sen de başı o büyüklüğe ulaşan bir kadınsın. Öyleyse en azından onun kadar dünyaya karşı aziz ve dengeli olmalısın. Şefkat olacak, rehvet olacak, kalple ve hisle kucaklama olacak. Fakat ahiret adına da katiyen bir gevşeklik olmayacak. İşte sırat-ı müstakim. Orta ve en doğru yol, bir yol ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, bu yolun baş yolcusu. 4- Hz Fatıma'nın hizmetçi istemesi. Onun terbiye sisteminden bir diğer kesiti de, İmam Buhari ve Müslim veriyor. Hadiseyi bize Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor ve diyor ki, Evimizde hizmetçimiz yoktu. Bütün işlerini bizzat Fatıma kendisi yapıyordu. Zaten bütünü bir tek odadan ibaret olan bir hücrecikte kalıyorduk. O hücrecikte Fatıma ocağı yakar ve yemek pişirmeye çalışırdı. Çok kere ateşi alevlendirmek için eğirip üflerken, Ateşten çıkan kıvılcımlar benek benek elbisesini yakardı. Onun için elbisesi delik deşik olmuştu. Yaptığı sadece bu değildi. Ekmek yapmak, evin ihtiyacı olan suyu taşımak da, Onun yüklendiği işlerdendi. Ayrıca değirmen taşını çevire çevire, Eli, su taşıya taşıya da, sırtı nasır bağlamıştı. Bu arada bir harp dönüşü Medine'ye esirler getirilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu esirleri müracaat eden Medine halkına dağıtıyordu. Fatma'ya babasına gidip ev işlerinde kendisine yardımcı olabilecek bir hadim, bir hizmetçi istemesini söyledim. O da gitti ve istedi. Şimdi Hadisenin gerisini Hz. Fatıma validemizden dinleyelim. Babama gittim fakat evde yoktu. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a geldiğinde ben haber veririm dedi, ben de geri döndüm. Yatağa uzanmıştık ki az sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birdenbire çıka geldi. Ben ve Ali yataktan doğrulmak istedikse de o buna mani oldu. Ve aramıza oturdu. Öyle ki sadrıma temas eden ayağındaki serinliği göğsümde hissediyordum. Arzumuzu sordu, ben de durumu aynen naklettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birden uhrevileşti ve şöyle dedi. Ya Fatıma, Allah'tan kork ve Allah'a karşı vazifende kusur etme. Allah'ın omuzuna yüklediği farzları hakkıyla yerine getir, kocana da daima sadık ve itaatkar ol. Onun hakkını da gözet. Yani senin iki vazifen var: Allah'a karşı kulluk etmek ve sonra da kocana itaate bulunmak. Sana ayrı bir şey daha söyleyeyim. Yatağına girmek istediğin zaman 33 defa Subhanallah. 33 defa elhamdülillah. 33 defa da Allahu ekber de. İşte bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Bunun manası şuydu. Ben senin nazarını uhrevi alemlere çeviriyorum. Ve orada senin bana ulaşman ve benimle beraber olman için de iki yol var. Birincisi Rabbine karşı kulluk vazifende kusur etmemen, İkincisi de kocana karşı vazife ve mükellefiyetlerini yerine getirmen. Eğer bir hadim senin kocana karşı vazifelerinde senin yerini alır ve senin yapman gerekenleri o yaparsa bu bir ölçüde senin eksik kalmana sebebiyet verebilir. Oysaki senin zül olman lazımdır. Bir insan nasıl en mükemmel kul olur? Ve Allah'a kulluğunu en mükemmel şekilde yerine getirir. Bir insan nasıl en mükemmel insan olur ve üzerindeki mükellefiyetleri kusursuz ve arızasız yerine getirir? İşte sana düşen bunları araştırmaktır. Sen evvela, Rabbine karşı kulluğunu en mükemmel şekilde eda et ve mükemmel bir kul ol sonra da Ali radıyallahu anh gibi kıyamete kadar gelecek ehlullahı sülbünde taşıyan büyük bir insana karşı mükellefiyetlerini yerine getir ve mükemmel bir insan ol ol ki bütün mükemmelliyetlerin ve mükemmellerin toplanma yeri olan cennette benimle beraber olabilesin Burada Hazreti Ali ile ilgili istidradi bir hususu arz etmeden geçmeye gönlüm razı olmuyor. Hazreti Ali radıyallahu anh ki Allah Resulü ona kızını hem de hiç tereddüt etmeden vermişti. Çünkü onda Hazreti Fatıma gibi bir nebi kızına koca ve bir nebiye damat olma liyakati vardı. Zira o şah-ı evliya idi ve evliyaya baba olabilecek mahiyette yaratılmıştı. Öyle ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ona şöyle buyuracaktı. Ya Ali, her peygamberin nesli kendinden devam etmiştir. Benim neslimi ise sen devam ettireceksin. Yani benim soy ağacımı sen sulayacak, sen yetiştirecek, ve sen tımar edeceksin. Neticede semeratı toplayanlar da benimle beraber, ehli Beyt içinde seni de anacaklar. Binaenaleyh, meseleye bu yönüyle bakılacak olursa, Hz. Ali'ye itaat, aynen Allah Resulüne itaattir. Allah Resulüne itaat de Allah'a itaat demektir. Zaten umumi manada kocalık hakkı için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah'tan başkasına secde bahis mevzuu olsaydı, kadınlara, kocalarına secde etmelerini emrederdim. Eğer böyle bir şey caiz olsaydı, Hazret Ali bunu çoktan hak etmişti. Evet, eğer erkeğe secde bahis mevzuu olsaydı, başta Hazret Ali gelirdi. Hazreti Fatıma'nın zülcenaheyin olması için Hazreti Ali ve ona hizmet bu denli önemli olunca Hazreti Fatıma'nın hizmetçi kullanması onun kanatlarından birinin kırılması demektir. Böyle tek kanatlı biri ise Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e, Şahı Geylani'ye ve kıyamete kadar gelecek bütün aktaba müceddidine, müktehidine ana olamazdı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bu büyüklükte bir ana yapmak için adeta dünyaya ait bütün alakalarını kesiyor onun nazarını tamamen ahirete çeviriyordu zira Allah Celle Celaluhu da onu böyle yapmış ve böyle terbiye etmişti evet dünyaya gelmeden babasını almış ve o gözünü dünyaya açtığında baba adına dayanacak bir şey bulamamıştı. Altı yaşına gelince de diğer desteğini çekip almış ve daha hayatının mebdeinde ona nuru tevhide, sırrı ehadiyete giden yolları açmıştı. Vaka belki bir süre izzet ve azamete perde bakıp himaye edene de şeref Abdülmuttalip vesayeti yaşanmıştı ama, bu onun nazarında artık delik deşik olan sebepler adına hiçbir şey ifade etmiyordu. Ebu Talib'in bakımı görümü ise amcalık himayesini aşamamış bir vesayet ve uhrevi buğduyla Hz. Ali'ye baba olmaya bahşedilmiş külfet suretinde bir nimetti. Bu yakınlık sayesinde bir gün gelecek, o da Ali'yi alıp yanında yetiştirecek, Şah-ı Merdan, Hayder-i Kerrar ve Şah-ı Evliya haline getirecekti. Allah Celle Celaluhu ona böyle davranmış, esbabı bütün bütün çekip almış ve onu bütün hissiyatıyla kendine tevcih etmişti. Sen sebepler aleminde gezemezsin, sen her noktada ve ve Mümtehine dört Hakikatini temsil etmelisin Allah'a güvenmeli Ve Allah'a dayanmalısın Fatıma onun kızıydı Hakkın terbiye adına kendisine lütfettiği Ve ihsanda bulunduğu şeyleri o kızından esirgeyemezdi o kız ki, Hazreti Haseney'inden Hatemül Evliya'ya kadar birçok velinin anası olacaktı. Bu itibarla onun bu mübarek meyvelere çekirdek olabilecek mahiyete yetiştirilmesi lazımdı. İşte bundan dolayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir taraftan fevkalade re'feti, şefkati, sevgisi ve gönüllerinde taht kurmanın yanında, Diğer taraftan da Fatıma'nın nazarını hep uhrevi alemlere çeviriyordu. 5. Terbiyede Saadet Hanesinin umumi atmosferi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Saadet Hanesinde sürekli bir haşiyet tüter dururdu. Orada oturmalar, kalkmalar hep haşiyet telebünlüydü. Allah Resulü'nün bakışlarını yakalayabilenlerin, o bakışlarla her zaman cennetlerin imrendiriciliğine veya cehennemlerin ürperticiliğine ulaşmaları, hatta görüp hissetmeleri mümkündür. Namaz kılarken onun titreyip ürpermeleri, kah ileriye, kah geriye gidip gelmeleri, cehennem endişesiyle sarsılmaları, cennet arzusuyla üveyikler gibi kanatlanmaları o hanenin hususiyetlerindendi. Ve o evde daima görülüp bilinen şeylerdi. Evet, ona bakan her zaman Allah'ı hatırlardı. İmam Nesai naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken içinde bir güveç kaynıyor gibi ses duyulurdu. O daima ağlamalı, kaynamalı bir içle Allah'a teveccüh eder ve namazını öyle kılardı. Ayşe validemiz kaç defa onu Rabbisinin huzurunda başı yerde titreyerek, irkilerek secde eder vaziyette bulmuştu. Tabii ki onun bu hali ev halkına da müsbet yönde tesir ediyor ve terbiye adına onlara çok şey kazandırıyordu. Allah'tan çok korkan bu Nebiler Sultanı'nın hanım ve evlatlarında da aynı haşiyet, aynı korku vardı. Çünkü Allah Resulü hep yaşadığını söylüyor ve söylediklerini de yaşadıklarıyla misallendiriyordu. İnsanın yaşadığını söylemesindeki tesiri en bariz şekli ve en çarpıcı keyfiyetiyle ancak onun hanesinde görebiliriz. Yeryüzünde mevcut bütün pedagog ve terbiyeciler, bütün terbiye sistemleri adına, bildikleri ne kadar malumatları varsa hepsini seferber etseler, insan yetiştirme adına o hanedeki müessiriyete ulaşamazlar. Ve ulaşamamışlardır da. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Yapmak ve anlatmak istediği şeyleri daha ziyade davranışlarıyla temsil ve ifade etmiş, sonra da davranışlarından dökülen bu şeylere tercüman olmuştur. Allah'a karşı nasıl haşiyet duyulacak? Nasıl mahviyet içinde olunacak? Secdeler nasıl bir derinlikle eda edilecek? Ve nasıl iki büklüm olunacak? Rükü nasıl yapılacak? Kade'de nasıl büklüm büklüm olunacak? Gecelerde nasıl feryat edilecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları evinde yapmış. Sonra da arkadaşları ile sohbetlerinde insanlar şöyle yapmalıdırlar. Çocuklarına şu şekilde sahip çıkmalıdırlar. Hak ve hakikate şu denli tercüman olmalıdırlar demiş. Ve dedikleri de hem kendi hanesinde hem de dışarıda hemen hüsnü kabul görmüş ve inanan insanların sinelerinde mahkes bulmuştur. Her şeyden evvel o eşi ve menendi olmayan bir baba ve dedeydi. Hayat adına bize çok basit gibi görünen bu husus esasen her insan için aşılması gereken en zor engel ve engebelerden biridir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu engeli en kolay şekilde aşmış en birinci baba ve dededir. Hem o öyle evlat ve torunlar yetiştirmiştir ki onların sürbünden gelen ne kadar altın halkalık insan varsa hepsi de insanlığın ufkunda adeta asırlara saçılmış güneşler, aylar, ve yıldızlar gibidirler. Bu husus, sadece Allah Resulüne mahsus bir mazhariyettir ki, Cenab-ı Hak onu bu mazhariyette de tek ve yekta kılmıştır. İçlerinde tek bir mürted barındırmayan veya başka bir ifadeyle içlerinden tek bir mürtedin çıkmadığı tek nesil, hem de milyonlara varan sayılarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin neslidir. Nice hak dostları vardır ki, kendileri çok büyük olmalarına rağmen, evlerinde yetiştirdikleri evlatları itibariyle fevkalade fakirdiler. Onların evlatları veya evlatlarının evlatları, azıp sapmış ve şeytanın ağına takılmışlardır. Günümüzde dahi bunun yüzlerce misalini gösterip anlatmak mümkündür. Ancak Allah Resulü'nün evlat ve torunlarıdır ki, Hiçbirisi yetiştikleri haneye, O hanenin mana köklerine ihanet etmemişlerdir. Değil ihanet etmek, Her fırsatta bu cibilli alakayı göstermiş, Ve vefa misali olmuşlardır. Evet, işte bu da yine Allah Resulü'nün Risaletinin bir delilidir ki, insan ne kadar dahi de olsa, bu ölçüde bir terbiyeci olması katiyen mümkün değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, insanları eğitmesi ve umumi manada terbiyeciliği. Efendimizin umumi manada terbiyeciliğine geçmeden evvel, mevzua ışık tutacak şu ayeti kısaca tahlil etmeye çalışalım. Zira Allah Resulü'nün içinde bulunduğu şartları ve hangi seviyedeki insanları alıp terbiye potasında erittiğini bilmeden, O'nun terbiye edicilikte ulaştığı zirveyi tam olarak anlamak mümkün değildir. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> o Allah ümmiler arasından kendilerine ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Oysa onlar önceden açık bir sapıklık içindeydiler. Ayette geçen bazı kelimeler çok dikkat çekicidir. Hüvellevî Ayete bir gayb zamiriyle başlanıyor. Çünkü o günün insanları Allah'ı bilmiyor ve tanımıyorlardı. Allah onlara karşı gaybubet içindeydi. Onlar cahil, bedevi ve vahşiydiler. Onların sinelerinde Allah Celle Celaluhu, O olarak dahi mütecelli değildi. Onlar onu üçüncü bir şahıs O veya üçüncü bir zat olarak bile bilmiyorlardı. Evvela onların gaybubetlerine yani mahiyetlerinin ile Allah'tan fersah fersah uzak bulunduklarına, Muhatap ve mütekellim de olamadıklarına dikkat çekiyor. Sonra ümmiler diyor. Onlar ümmidirler. Kitap nedir, ilim nedir bilmezler. Allah'ı tanımazlar ve peygamberden de habersizdirler. Ümmi bir cemaat, öyle çetin bir cemaattir ki, hiçbir hayır beklenmeyen o çetin cemaate, o en müthiş iradeliği, en büyük ruhluyu, en muhteşem kalpliyi göndererek, hiçbir zatî değerleri olmayan o cemadat gibi yığınlardan, insanlığı idare edecek dahiler çıkarmıştır. İkinci olarak Allah Celle Celaluhu, kitaba, kaleme, kıraate her şeyden daha fazla önem verdiği halde, onlar Allah'ın ehemmiyet verdiği şeylerden çok uzak bulunmaktadırlar. Minhum onlardan bir elçi, yani onların içinden çıkmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan olması, sadece kitaba ve kıraata açık olmaması itibariyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye insanından değildi. Ama kitabet ve kıraate kapalı bulunması bakımından da onlardan biriydi. Böyle de olmalıydı, zira onun muallimi Allah Celle Celaluhu olacaktı. Onu rahleyi tedrisi önüne alacak, o hiçbir şey bilmeyen ve talim terbiye görmemiş nebisini onlardan ayıracak, yetiştirecek ve ümmi ümeme muallim yapacaktı. يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ O, onlara âyat ve yinatı ceste ceste okuyup şerh ediyor ve onları terbiye ederek ruhanileştiriyor ve insani kemalata tevcihle insan yapmak istiyordu. Evet, bir taraftan kitabı talim, diğer taraftan da terbiye ile onları hep arşı kemalatı insaniyete yönlendiriyordu. Onlar her ne kadar Allah Resulü gelmeden evvel dalalet, cehalet ve sapıklık içinde yüzseler de Allah celle celaluhu onları teskiye ve terbiye edecek ve onları yetiştirecekti. Ve yetiştiriyordu da Evet, bütün bunları ümmi bir nebinin eliyle yapıyordu. Kitabın taliminden maksat Kur'andır. Bu kitap, dün bir cemaati kucaklayıp insanlığı yükselttiği gibi, gelecekte, geleceğin aydınlık nesillerini âlâ-yı yine kemalata ulaştıracaktır. Günümüzde orijinal zannedilen bütün düşünceler, yalancı mumlar gibi bir bir sönüp gidecek, ve güneşlerin kol gezdiği iklimlerde bütün güneşlere gurub etmeyin ben varım demeye namzet tek kitap o olacaktır. Apak-ı alemde sadece onun bayrağı dalgalanacak ve bütün nesiller boyunlarındaki esaret zincirlerini kırarak ona koşacaklardır. Koşma emareleri belirdi bile. İşte Rus imparatorluğu, işte Çin, On sene evvel buralarda olanları duysaydınız, hayal zannederdiniz. Bakın şimdi korkunç istibdatlar nasıl yıkılıyor. İmparatorluklar nasıl peşi peşine devriliyor. Ve her şeye rağmen Kur'an, nasıl tıpkı küllerin altındaki bir kor gibi ortaya çıkıyor. Ve koskocaman bir tevhid dünyası yeniden diriliyor. Bunca istibdat, zulüm, tegallüp ve tasalluta rağmen İslami ruh bütün tazeliği ile dünyanın dört bir yanında kendini hissettiriyor ve gönüllerde alaka uyarıyor. Evet, diğer bir manası da bu kitabın aydınlık ikliminde peygamber onların nefislerini maaliyata yöneltsin. insanları insanlığa yükseltsin. İnsanı insani terbiye ile insanı kamil olma yollarına tevcih etsin ve kendisinin bizzat yükselip yaptığı miracı, onlara da ruhen yapabilme yollarını gösterip, herkese kalp ve ruhunun derinliklerine miraç yaptırtsın diye Allah Celle Celaluhu, şanı yüce nebisine kitabı talim etmiştir. Velev ki onun ümmeti daha önce sapıklık içinde yüzen insanlar olsa bile, Allah diledikten sonra kömürü elmas, taşı toprağa altın yapabilir. Yapmış ve bu kömür ruhlu insanları pırıl pırıl birer elmas haline getirmiştir. Evet ondan meydana gelen o ak altın nesli bugün bütün parlaklığıyla hala gözlerini kamaştırmaktadır. Evet bu icraatı yapan Allah'tır. Bunu sarraf ve cevherci olan Hazreti Muhammed'in eliyle yapmıştır. Bu itibarla denebilir ki, beşeri insanlığa ve insani kemalata yükselten, insani kemalatın zirvesini tutmuş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra insanlık velayet kanatlarıyla, tasfiye kanatlarıyla, Tezkiye kanatlarıyla, bir ritakva kanatlarıyla ve Allah'a en yakınlık manasına kurbet kanatlarıyla yükseldikleri her yerde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağının dalgalandığını görmüşlerdir. Adımlarını nereye attılarsa daha önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin oradan daha evvel gelip geçmiş olduğunu görmüş. Ve barek Allah'larla O'na temennâ durmuşlardır. Bundan sonra da duracaklardır. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini, Sadece nefislerin teskiyesi şeklinde anlamak yanlıştır. O, alem şumul bir terbiye sistemiyle gelmiş, Ve bütün kalpleri, bütün ruhları, bütün akılları, bütün nefisleri, gaye hayallerine yükseltecek bir mesaj sunmuştur. Evet, Kur'an'ın alem-şümul hakikatleri de işte bunu ifade etmektedir. O insanların akıllarına sahip çıkacak, aklı kamçılayacak ve onu akıl adına vahiy buğutlu akılla en son noktaya vardıracak. Sonra ruhları yakalayacak ve onların terbiyesini kendine meslek edinenlerin çok önünde onları maliyata tevcih edecek ve kalbi müştak olduğu alemlerde o alemlerin yemyeşil cennet gibi yamaçlarında gezdirecek keza insan hissiyat ve letaifini ele alacak onları üveyikler gibi kanatlandıracak hayalin topalladığı yerlerde onları his ve letaifleriyle dolaştıracak ve ruhen, kalben, hissen yükselttiği talebelerine, aynı zamanda iktisadi, içtimai, idari, askeri, siyasi ve ilmi, bütün müesseselerin kapılarını ardına kadar açacak, ve bu dünyaya davet ettiği talebelerini en mükemmel idareciler, en seçkin iktisatçılar, en başarılı siyasetçiler ve en ekmel askeri dahiler olarak yetiştirecek, mesajlarla gelmiştir. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alem şumul bir dava ile geldi ve adeta bir yönüyle iktisat, bir yönüyle maliye, bir yönüyle idare, bir yönüyle talim ve terbiye, bir yönüyle adliye, bir yönüyle de devletler milletler hukuku dersi verdi. Hasılı o getirdiği mesajla mikroplanda bugünkü gelişmişliği bütünüyle kucaklıyordu. Evet bugün onun esas olarak ele aldığı ve insanlığa sunduğu şu geniş terbiye anlayışının bir yanında hafif bir eksiklik olsaydı, onun geliş gayesi tam manasıyla tahakkuk etmeyecekti. Oysa ki o, size mealen şöyle diyor. Şimdiye kadar gelen bütün peygamberler her birisi, bu muhteşem binanın bir tarafını yaptı. Ama onun bir yanında ikmal edilmesi gerekli olan bir gedik vardı. Her gelip uğrayan, acaba bu bina ne zaman tamamlanacak diyordu. Buyururlar ki, işte onu tamamlayan benim. Artık benimle o binanın eksik yanı kalmamıştır. Kur'an-ı Kerim, bu mevzuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i teyit sadedinde, "الْيَوْمَ لَكُمْ Bugün size dininizi tamamladım. Maide 3 der. Yani şimdiye kadar gelen bütün enbiya, evliya, asfiya bu bina ne zaman tamamlanacak diyorlardı. İşte seni tamamlayıcı olarak gönderdim ve seni mükemmel kıldım. O binayı sen ikmal edeceksin. Ben bu dinden hoşnut olduğum gibi, onu herkesin de hoşnut olacağı esaslarla bezedim. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eksikleri tamamlamak için gelmişti. Ondan sonra onun sunduğu mesaj ve getirdiği esaslarda eksik arayanlar, kendi kafalarındaki eksiklikleri ve kendi ruhlarındaki boşlukları arasalar daha iyi yaparlar. O bir tamamlayıcı, kemale erdirici ve ıslahatçıydı. Bütün eğri-büğrü şeyleri ıslah, eksik kalmış şeyleri itmam ve o güne kadar tamamlanmamış, tamamlanamamış şeyleri de ikmal edecekti ve etti de. Bir terbiyecinin büyüklüğünü şu hususlarda görürüz. 1- Ruh, nefis ve aklı yüceltmesi. Birincisi, insanların ruh, nefis ve akıl adına yükselebilecek en son noktaya ulaştırması ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, tarihin şehadetiyle, kendi talebelerine ve müntesiplerine Allah'ın inayetiyle bunu yapmıştır. Evet, onları aklın, ruhun ve nefsin ulaşabileceği en son noktaya kadar götürmüş ve orada gezdirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de nefse emmareden bahsedilir. O nefis ki, insanı boynuna vurduğu gemle istediği yerde dolaştırır ve sürekli baskı altında tutar. Tutar da, o duygu ve düşüncesiyle bir ruh insanı olabilecekken, bir beden ve cisim insanı haline getirir. Seyyidina Hazreti Yusuf aleyhisselam, işte bu nefsi emmarenin şerrinden Allah'a sığınmış ve Mutlaka nefis şiddetle penalığı emreder. Allah kime merhamet ederse ancak o kurtulur. Yusuf suresi 53 demişti. Nefis zatında emmaredir. Ancak onun lüt gölü kadar çukur olan bu durumdan kurtulup, merhale merhale zirvelere doğru yükselmesi de mümkündür. İşte Kur'an, nefsi bu durumlarıyla ele alır ve şöyle der. Ya eyyetühen nefsül mutma'inne erji'i ila rabbiki râdiyeten merdiyye. Ey mutma'inne olmuş nefis! Sen Rabbinden... O da senden razı olarak dön Rabbine. Fecir Suresi 27-28 Ayrıca nefsin emmare olmaktan çıkıp kendini sorgulayan bir nefis haline gelmesine de Kur'an işaret eder. Hatta bu durumu bir derece kabul ettiği için nefs-i levvameye yemin de eder. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Kendini kınayan nefse yemin ederim. Kıyame 2 Bir de nefsi safiye vardır. O mukarrabine has bir sıfattır. Ve bu sıfat erbabı o kadar saf ve berraktırlar ki, onlara bakan adeta Allah'ı görür ve Allah'ı müşahede eder. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nefsi işte böyle bir nefistir. Ve o, müste'id birçok kabiliyeti de, kendi dereceleri çerçevesinde ve istidatlarının müsaadesi ölçüsünde, nefsi safiye haline getirmiştir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsi terbiye ve teskiye etmek suretiyle, ona ulaşabileceği en yüksek hedefleri gösterdi. Ve Rabbinin inayetiyle de oraya yükseltti. Bu onun terbiyecilikte dahi eşi olmadığını gösterir. Akla ve nefse varabilecekleri en son noktayı gösterme mevzuunda, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın güzide asırına baktığımız zaman görürüz ki o zat, getirdiği mesaj itibariyle terbiye adına da hiçbir boşluk bırakmamış. 2. Davasının cihan şumul olması İkincisi, terbiyecinin mükemmelliyeti, onun davasının genişliği ve müntesiplerinin kemmi ve keyfi buğutları ölçülür. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha hayatta iken, onun yetiştirdiği mübarek muallim ve mürşitler, Merakeş'ten ta Öküz nehrine kadar çok geniş bir sahada hakkı neşretmeye namzet bulunuyorlardı. Düşünün ki o gün bu geniş sahada biricik mübelli, muallim, mürebbi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdi. Bu birbirinden farklı ve Babil Kulesi gibi muhtelif kavimlerden meydana gelmiş cemaatler, onun getirdiği ilahi sistemle bütün dertlerine derman buluyor. Ve İranlı, Turanlı, Çinli, Maçinli gibi ayrı ayrı mizaçta, ayrı ayrı meşrepte ve ayrı ayrı kültürle yetişen insanlar ona koşuyor ve onu bütün getirdikleriyle tereddüt etmeden kabulleniyorlardı. Demek onun getirdiği terbiye esasları bütün beşerin dertlerine derman olabilecek mahiyette ve evrenseldi. Öyleyse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş geçmiş terbiyecilerin en müessiri ve müessiriyetinin de en geçerli olanıydı. Ayrıca biz her terbiyecinin büyüklüğünü getirdiği terbiye esaslarının kalıcılığında hararız. Şimdi bakın aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesiyle terbiye olanlar hala pek çoğu itibarıyla melekleri gıpta ettirecek seviyededir ve onun koyduğu terbiye esasları, bugün dahi öyle bir nesil yetiştirmeye yeterlidir. Şimdi bir kere düşünelim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o alabildiğine vahşi, bedevi, vahşetleri de cenavarların vahşetini unutturacak kadar ileride olan, bir cemaat içinde zuhur ediyor. Bu en vahşi, en bedevi, en korkunç, ve en canavar cemaatten, asırlar ve asırlar boyu insanlığı idare edebilecek melek misal insanlar yetiştiriyor. Demek ki onun sunduğu mesaj, bir hamlede, bir nefada insanlığı kurtarmaya yetecek bir mesajdı. Ben şahsen batılı tasvir etmek istemem. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zuhur ettiği devrede, cemiyetin ahlâken sükûtunu gösteren birkaç kesit sunmadan geçemeyeceğim. O öyle bir cemaat içinde zuhur etmişti ki, vahşet onların tabiatlarıyla bütünleşmiş ve iç içeydi. İçki içer, kumar oynar, açıktan açığa zina eder ve bunların hiçbirini de ayıp saymazlardı. Fuhuş adeta resmi hale gelmişti. Bu iş için hususi evler vardı ve bu evlerin kapısında bayrak dalgalanırdı. Rezalet, insanı insanlığından utandıracak seviyedeydi. Ve yazmaktan hicab duyduğum daha neler neler. Ayrıca bu insanlar bir bardak suda kızıl kıyamet koparacak karakterdeydiler. Bunları birbirine ısındırmak, imtizac ettirmek, bir araya getirmek adeta imkansızdı. Akif'in ifadesiyle dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Tefrika derdi ise bütün Arap yarımadasını sarmış, onulmaz gibi görünen bir hastalıktı. Evet aklınıza kötülük adına ne gelirse hepsi orada vardı. Ve bunların Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemeleri katiyen mümkün görülmüyordu. Ama o, Onların o fena huy ve fena hasletlerini birer birer söktü aldı ve adeta Kaf Dağı'nın arkasına attı. Sonra da onları en Ali ahlak ve en muhteşem meziyetlerle öyle bir donattı ki, en kısa zamanda bütün medeni dünyanın önüne geçti, hatta onun muallimliğini derpiş ettiler. Evet o, vahşi ve bedevi bir cemaatten, asrımızda dahi topuklarına ulaşılamayan medeni bir millet inşa etti. Onun için çok haklı olarak Molière mealen şöyle der, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cemaati kadar ıslah edilme adına müsait olmayan, ikinci bir cemaat göstermek mümkün değildir. Ve yine mümkün olmayan bir başka mesele de, 23 sene gibi kısa bir zamanda, bu cemaati ıslah edip insan haline getirmektir. Bu da ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme müesser olmuştur. Ve yine bir başka batılı şöyle der. Beşer kendisi için mukadder yükselmenin yüzde yirmi beşini var olduğu günden Hazreti Muhammed'in devrine kadar kat edebilmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun devrinde ise bu rakam birden dikey olarak yükselmiş ve yüzde elli olmuştur. O günden bugüne gösterilen bütün gayretlerse ancak bu seviyeyi yüzde yetmiş beşlere ulaştırabilmiştir. Bu samimi itirafa göre, Hz. Adem'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamber ve filozofların, bütün büyük devlet ve ilim adamlarının, Müşterek gayretlerinin semeresi, Allah Resulü'nün 23 senelik devrede elde ettiği neticeye ya ulaşmış veya ulaşamamış. Yani bunca teknik gelişmelere rağmen, geçen 14 asırda insanlık ancak onun elde ettiği yüzde 25'lik neticeyi yakalayabilmiştir. Kalan yüzde 25 ise, eğer dünyanın ömrü varsa, bundan sonra elde edilecektir. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem budur. Ve işte onun beşeriyete hizmeti bu denli sağlam ve salim vicdanlara açıktır. Britanya ansiklopedisi de bu mevzu ile alakalı şöyle diyor. Beşer tarihinde çok büyük ıslahatçılar gelmiştir. Bunların arasında nebiler de vardır. Ve bunlar bir kısım başarılar da ortaya koymuşlardır. Ancak bunların hiçbirinde Hazreti Muhammed'in sergilediği başarıyı görmemiz mümkün değildir. Ve yine bunlar arasında insaflı bir araştırmacı sayılan vehil de şöyle diyor. Her büyük insan arkada bir iz bırakmıştır. Nebinin bir izi, ıslahatçının bir izi, müceddidin bir izi ve büyük devlet adamlarının da birer izi vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir iz bırakmıştır. Öyle ki, iz dendiği zaman, akla gelecek sadece O'dur. Ve başkalarıyla kıyas edilemeyecek ölçüdedir. Bu zat, aynı zamanda ilim adına ödül almış bir insandır. Dost itiraf eder, düşman itiraf eder, bilmem ki bizdeki bir kısım nadanlar ne, ne eder. Allah celle celaluhu kendini bize yukhrijul hayye min ve en am 95 sıfatlarıyla anlatır. Allah o Allah'tır ki camit ve cansız şeylerden hayatlar şeyleri çıkarır. Taşa toprağa hayatiyet bahşeder ve adeta o kömürde elmas cilveleri gösterir. Allah Celle Celaluhu bu muhteşem, bu müthiş ve bu baş döndürücü sıfatlarıyla sanki Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e teselli vermektedir. O vahşi çölde, o ceziretül Arabta, o bedevi insanlar içinde Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem adeta eline taşı, toprağı, kömürü, bakırı almış ve onlardan son altın Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Halitler, Ukbe bin Nafiler, Tarık bin Ziyadlar çıkarmıştır. Allah ebedlere kadar hepsinden razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlikle o muhitte zuhur edeceği ve muasırları bu büyük ve muhteşem peygamberle tanışacağı ana kadar, Elbette onların da akli, kalbi, ruhi, vicdani kuvaları, güç ve istidatları vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla bu kuvaları alıp güdükleştirmedi. Belki onları işlettirdi ve o müthiş kuvaların yerine çok daha müthiş güçler ve kuvvetler ikame etti. Bir büyük mütefekkirin dediği gibi buna en güzel misal İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. İslam'dan evvel Ömer, okkalı, azametli olmaya açık ve büyüklük yolunda bir insandı. Çocukluk döneminde şunla bununla yarışması, takışması, hatta develerin boynunu büküp altına alması, onda ne türlü nüvelerin bulunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. İslam'dan sonraki Ömer ise, karıncaya basmayan, çekirgeyi öldürmeyen, İnce ruhlu ve hassas bir insandır. Şefkat ve hassasiyeti o kadar geniş ve şümurludur ki, Fırat'tan geçerken bir koyun suya düşse ve boğulsa, Allah onun hesabını Ömer'den sorar der. İşte Ömer radıyallahu an ve onun gibiler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden aldıkları terbiye ile, bu seviyede beşerüstü insanlar haline gelmişlerdir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahşi, bedevi ve adetlerinde mutaassıp o cemaatten ki bu adetler onların dem ve damarlarına karışmış durumdaydı, böyle insanlar çıkarıyordu. Şimdi küçük bir misalle mevzuu biraz daha açalım. Sigara gibi küçük bir adeti, bütün devlet imkanlarıyla ortadan kaldırmaya çalışıyor fakat kaldıramıyoruz. Bırakın kaldırmayı, sigara tüketiminin şu hızlı artışını dahi normal bir seviyeye indiremiyoruz. Bu sadece bizde değil, bütün dünyada böyle. Oysaki her gün sigara aleyhinde konuşmalar yapılıyor, sempozyumlar tertip ediliyor, konferanslar veriliyor. İlim ve tıp dünyası ittifakla onun gırtlak yemek borusu, ağız içi ve damak kanserlerine sebep olduğunu söylüyor. Ve istatistikler bu oranın yüzde %95 95'e vardığını ifade ediyor ama bütün bu gayretler hemen hemen hiç kimseyi bu kötü alışkanlıktan vazgeçiremiyor. Halbuki o devrin insanının sigara gibi binlerce adeti hem de dem ve damarlarına işlemişçesine onların tabiatlarıyla bütünleşmişken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hamlede, bir nefhada bütün bu adetleri kökünden söküp atıverdi. Ve onların yerini de en güzel ahlak ve en güzel hasletlerle donatıverdi. Hem de gökteki meleklerin gıpta ile seyredeceği şekilde donatıverdi. Öyle ki onları görenler aman Allah'ım bunlar melek değil ama melekten de ileri varlıklar diyorlardı. Bir de sırattan geçerken, onların nuru cehennemi söndürecek şekilde her yanı sarınca, bütün melekler hayretten donup kalıp, ve bu geçenler acaba nebi mi, melek mi diyeceklerdir. Halbuki onlar ne melektir, ne de nebidir. Sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir ve onun terbiyesinde yetişmişlerdir. Abdullah İbn-i Mes'ud radiyallahu anh, Ukbe bin Ebi Muayt'ın koyunlarını güden bir insandı. Allah Resulü onu da tedris halkasına aldı ve bu koyun güden insandan öyle bir mürşit çıkardı ki, denebilir ki Kuhfe Mektebi bu şanlı sahabinin eseridir. Düşünün ki, Alkameler, Nehailer, Hammatlar, Sevriler, Ebu Hanifeler, hep bu mektebin talebeleridirler. Her biri kendi sahasında zirve olan bu büyükler, büyük ölçüde ilimlerini İbni Mesud kaynağından almışlardır. İbni Mesutsa aslında bir deve çobanıydı. Ruhlarımız o deve çobanına feda olsun. Ve işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir deve çobanından böyle dahiler yetiştiriyordu. Öteden beri Batı ilim alemini meşgul eden birkaç büyük İslam alimi vardır ki her biri koca koca mücelletlere mevzu olmuşlardır. Bunlardan biri de hukuk sahasındaki şöhretiyle İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Bir büyük idrake göre Solon ve Hammurabi ona ancak çırak olabilirler. Ebu Hanife ise bu baş döndürücü büyüklüğü ile Allah Resulü'nün talebelerinden, deve çobanı i̇bn Mes'ud'un talebesinin talebesinin talebesidir. Estağfirullah. Sümme estağfirullah. Ebu Hanife'yi küçük gösteriyorum zannedilmesin. Sözlerimiz, üstadlar üstadının büyüklüğünü ifades sadır olmuştur. Evet, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye ve yetiştirmesi sayesindedir ki, Hiçbir şey olmayan bu insanlardan her şey olan insanlar zuhur etmiştir. Ölüden diri çıkarılmış ve kömürden elmas elde edilmiştir. Yine o terbiye sayesindedir ki berberi bir köle Herkül Burcu'nu aşmış, adını değiştirmiş ve deniz aşırı dünyalara o güne kadar duyup bilmedikleri şeyler anlatmış. Ve onların idraklerini aşan harikulade şeyler sergilemiştir. Batı Müslümanlarla tanışacağı ana kadar, hayatı istihkar, şehadet arzusu, ölüm iştiyakı gibi şeyleri bilmezlerdi. Onun için de o gün, Tarık'ın Endülüs'e geçişini, geçtikten sonra gemileri yaktırışını, beş bin kişilik bir keşif birliğiyle, 90 bin kişilik İspanya ordusuyla yaka paça olmasını ve en karamsar durumlarda dahi fütursuzluğunu anlayamamış ve şaşkına dönmüşlerdi. İsterseniz siz dönmeyin. O kendinden 20 kat daha fazla düşman karşısında askerlerini toplamış ve onlara şöyle seslenmişti. Askerlerim, önünüzde derya gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir derya var. Ya kaçacak arkadan vurulacak ve zelilane öleceksiniz veya savaşarak muzaffer olacak ve Allah'a kavuşacaksınız. Tarihçi bize diyor ki, birkaç saat gibi kısa bir zaman içinde Tarık ve ordusu düşman yığınlarının altından vurup üstünden çıkmıştı. Ve Tarık, Toleytola'da kralın hazinelerinin bulunduğu saraydaydı. Şimdi şu dünkü kölenin bugünkü haline bakın. Bakın da İslam'ın ruhlara üflediği mananın derinliğini görmeye çalışın. Kralın hazinelerinin üstüne ayağını koymuş ve kendi kendine şöyle diyor. Tarık, dün boynu tasmalı bir köleydin. Allah seni hürriyete kavuşturdu. Sonra bir kumandan oldun. Bugün Endülüs'ü fethetmiş ve kralın sarayında bulunuyorsun. Unutma. Yarın da Allah'ın huzurunda olacaksın. Aman Allah'ım. Bu ne müthiş! Bu ne derin bir anlayıştır. Aslında ayak takımından böyle zirveye ulaşanlarda aşağılık duygusu olur. Çalım satar, böbürlenir. Durmadan kendini insanlara anlatmak ister. Sık sık millete musallat olanlar da bunu hem de bütün utandırıcılığıyla görüyoruz. Bu nasıl bir terbiyedir ki, hissetle mal amal olması beklenen bir köle, fevkalade izzetli, onurlu ve bir muhasebe, murakabe insanı olabiliyor. Ve yine onun terbiyesi altında yetişenlerden Ukbe bin Nafi, bir baştan bir başa Afrika'yı fethedip Atlas okyanusuna dayanınca, Atı dizlerine kadar deniz içinde yüzü semalarda ve duygularıyla ötelerin ötesinde Cenabı Hakk'a karşı hislerini şöyle dile getiriyor. Allah'ım, şu zulmet denizi karşıma çıkmasaydı, senin aydınlık kaynağı ismini afak-ı alemde gezdirecek ve denizler ötesi öbür dünyalara da götürecektim. Abdülhak Hamid bu sözü alır der ki, Bilmiyorum, Ukbe bin Nafi'nin bu sözü mü yoksa semalarda duyulan ruhanilerin sesi mi daha yüksekti? Benim tevhidim içinde melekler de böyle bir arzuya dilbesteydi ve bunun için kıvranıp duruyorlardı. Ama Ukbe bir başka Ukbe idi. Ve Ukbe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin rahle-i tedrisinde ders görmüş onun terbiye ettiklerinden bir çıraktı. O, sallallahu aleyhi ve sellem, insanları akli, kalbi, ruhi, vicdani, bütün kuvvalar ile ele almış. Bu duygulardan hiçbirini güdükleştirmemiş. Aksine onları kamçılamış. Ve en kötü tıynetli, en kötü tabiatlı insanlardan, en muhteşem tabiata sahip insanlar çıkarmıştı. Yönlendirdiği bunca istidat ve kabiliyetlerde bu kadar isabet kaydetmesi de ancak onun peygamberliğiyle izah edilebilirdi. Zira onun icraatında hiçbir falso görülmemiştir. D. Kitap ve sünnet perspektifinde 1. Aksiyon ve Amel Dikkat ve teemmül isteyen bir beyanlarında, amel ve aksiyon adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnne Allahe Teala yuhibbul abdel mu'minen muhterif Allah, elinden iş gelen sanatkar mü'min kulu sever. Evet böyle. Zira başka türlü demesi mümkün değildir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ De ki, istediğinizi işleyin. Allah, peygamber ve müminler işlediklerinizi görecektir. Tevbe Suresi 105 Yani bir kısım kriterlerle, kıstaslarla işlediğiniz şeyler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Mahşerde, Yapılan bütün işler sergilenecek ve herkes gelip buna bir iş denir mi denmez mi diye teftiş mahiyetinde bakacaktır. İşte insanlar bu mülahazayla amel etmeli. Bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulur. İş yaptığınız zaman Allah o işte itkan etmenizi yani sağlam, arızasız ve kusursuz yapmanızı sever. Söz konusu ettiğimiz ayet, ilme teşvik prensipleri adına üzerinde durulması gereken mucizelerdendir. Ve bence her kitaba sermeşk edilecek bedahettedir. Bu bedahetin bir buğduna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ses <gülüyor> Allah sanatkar mümin kulu sever şeklindedir diğer bir zayıf hadis ki El-Kasibu Habibullah vecizesidir. Evet, çoğumuzun çerçeveletip ev ve dükkanlarımızı astığımız bu zayıf hadis çalışıp kazanan Allah'ın sevgilisidir manasına gelmektedir. Evet, Allah şeriat fıtriyeye uygun ve meşru dairede çalışan didinen, yorulan ve kazananları sever. İsterseniz meseleyi bir de Asr suresinin gölgesinde ele alabiliriz. Akif bu surenin muhtevasını şöyle mısralaştırır. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka Sure-i Vel Asr'ı okurmuş neden? Çünkü meknun o büyük surede esrarı felah. Başta iman-ı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. İman, ameli salih, hakka bağlılık, hakkı tavsiye, sabır, sabra bağlılık, sabrı tavsiye, bunların hepsi birer amel ve aksiyondur. Bunları yapan da Allah'ın sevdiği insandır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında, ve onun amel ve aksiyon anlayışı içinde çalışma, amellerin en faziletlisi, ve Allah sevgisine en çabuk ulaştıranıdır. O asla rahipler gibi kiliselere kapanın, evlenmeyi terk edin, yemeği içmeyi bırakın, dünyayı boş verin, ta Allah'a vasıl olasınız dememiştir. İnsandaki şehevi gücü almış, ve onu makbule, Meşru'a tevcih etmiş ve şöyle buyurmuştur. Tezavvacul vedudel velud. Birbirinizi sevebileceğiniz doğurgan kadınlarla evlenin. Başka bir hadislerinde şunu ihtar etmiştir. Tenâkeh'u taksuru fe inni ubâhibikum ul Evlenin, çoğalın. Kıyamet gününde ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar ederim. Yani siz ne kadar çok olursanız, beni o kadar memnun edersiniz. Dönüp arkama baktığımda, arkamda rükû edenleri, secdede kıvrananları, Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleriyle coşup kendinden geçenleri görmek, beni mesrur ve müreffeh eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlardaki evlenme ve hem cinsine alaka duyma duygusunu güdükleştirmemiş, saptırmamış, hapsetmemiş dolayısıyla da depresyonlara sebebiyet verecek yollara girmemiştir. O bu hissi müsbete, meşrua kanalize etmiş ve bu noktada dahi ümmeti Muhammed'i Allah'ın rızasına ve hoşnutluğuna ulaştıracak yollar vazetmiştir. O'nun terbiyesi, fıtratı, tabiatı yönlendirme ve O'na yaratılış gayesine uygun, ...hedefler bulma istikametinde olmuştur.